O da nedir? Kitaplara iman. Onda da dördüncü dersteydik. Kitapları suhufları anlattık. İki derstir Kur'an-ı Kerimle ilgili anlattık. Çünkü diğer kitaplara iman etmemiz nedir? Ceneldir. İman ediyoruz. Tavrat var. İncil var. Zabur var. Diğer kitaplar var ve suhuf var. Buları Allah-u Teala indirmiş. İçinde ne var? Allah'ın emirleri yasakları. Allah'ın emirleri, yasakları nedir? Tevhide emretmiş, şirkten nehyetmiştir. İmanı emretmiştir, çift, çifirdi, nehyetmiştir. Halalı var, halamı var. Bunun tüm kitaplarda aynandır. Hidayet yoludur, nürdür, cennete götüren sırat müstakimdir. Bunları işledik. Şimdi bunlar geneldir. Ama Kur'an içerim üzerimize vacip olan, görevli olan nedir? Bütün detayına İnanmamız lazım. Kur'an-ı nedir? Bu bizim kitabımızdır. Bizim peygambere inmiştir. Bizim dinimizde, bizim kitabımızda bütün kitapları neshetmiştir. etmiştir. Yani hükmünü iptal etmiştir. Ve dinimizde bütün dinlerin hükmünü iptal etmiştir. Bir tane doğru Hazret Musa'ya indiği gibi bir İslam dini geldikten sonra Hazret İsa'ya indiği gibi bir dinle Allah'a yaklaşsa İslam dinini duyduktan sonra dört dörtlük Hz. Hz. Musa'nın ve İsa'nın dini değişilmeden Allah'a yaklaşsa Allah indinde kabul olmaz, cehennemliktir. Neden? Çünkü bütün ayetler diyor ki bu din diğer dinlerin hükmünü iptal etti bu dine, Bu din geldikten sonra her şey mecburdur bu dine tabi olması lazım. Kitabı da önemi Kur'an'ın dönemi diğer Kur'an duyar hükümlerini yapmış. Neshetmiştir, bitirmiştir. Evet, bulardaydık. Şimdi en son meselede kaldık. Anlattık Kur'an'ın hükümlerini anlatıyorduk. Bir hükümlerinde Kur'an nedir? Levh-i mahfuzda nedir? Yazılıdır. Onu arkadaş okuyacak, yine biz devam edeceğiz. Kur'an-ı Kerim levh-i mahfuzda yazılıdır. Göğüslerde muhafaza edilir, ezberlerde tutulur. Dillerde okunur ve sayfelerde yazılır. O, muhkem surelerden, apaçık ayetlerden, harf ve kelimelerden oluşur. Muhkemi ve müteşabihi, nasip ve mensuku, geneli ve özeli, emri ve nehi vardır. allah Teala şöyle buyurmaktadır. O, elbette değerli bir Kur'andır, korunmuş bir kitaptadır ki onu temizlerden başkası dokunamaz. Alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Diğer bir ayette, hayır. Kur'an kendilerine ilim verilenlerin gönüllerinde yerleşen apaçık ayetlerdir. Evet. Şimdi Kur'an-ı Çerim levh-i mahfuzda yazılmıştır. Allah Subhanehu Teala Kur'an-ı Çerim'i indirirken Kur'an dedik nedir? Allah'ın çelemidir. Kur'an Allahu u Teala'nın çelemidir. Allah Subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'i konuşmuştur. Konuşmuş, levh-i mahfuzda da yazılmıştır. Çünkü Allah'ın bütün emri, bütün bu dünyanın tarihi, dünyayı Allah Subhanahu teala yaratmadan önce ne yapmıştır? Levh-i mahfuzda ne yapmıştır? Yazılmıştır. Dedik ilk önce Allah Subhanahu teala kalemi yaratmış, kaleme demiş yaz. Neyi yazayım dedi? Olup olacağı, bitip biteceği her şeyi Ademze'ye yazacaksın. Ve yazmış da. Kardeş oraya geçer misin? Her şeyi yazmıştır. Her şey yazılıdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu Teala levh-i mahfuzda yazılmıştır. Levh-i mahfuzda kalan şey değişilmezdir. Levh-i mahfuzda kalan şey değişilmez. Allah subhanehu ve teala'nın bu. Ondan dolayı Kur'an levh-i mahfuzda olduğu için yer üzerinde de değişilmez. Ve Allah teala tekeffül etmiştir onu. Yani söz vermiştir. Kur'an hiç değişilmez ve kimsenin gücü ona yetmez ve değişilmemiştir. E Sonra nedir? Kur'an-ı Kerim Yer üzerine indikten sonra ezbellerde taşınır. Yani göşkülerde taşınır. kalplerdedir. Ne zamana kadar? Bu dünyanın sonuna kadar. Bu kıyamet kopmadan önce Allah Teala en son müminlerin ruhunu aldığında Kur'an-ı Kerim'i de yer üzerinden alır. Kur'an-ı Kerim yer üzerinden alındı. Artık yer üzerinde mümin kalmaz. Ne kalır? <gülüyor> Nedir bu? Yani insanların en çafiri, en zındıkı, en haysiyetsizi yer üzerinde kalır, kıyamet oların başına kopar. Kur'an-ı Kerim taşınır kalplerde, ezberlenir. İlk hafız kimdir Kur'an-ı Kerim'in hafızı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nereden hafız etti? Hocası kimdir? Cibril aleyhisselam. Her sene onuyla müracaat ederdir. Her geldiğinde müracaat ederdir. Ramazan aylarında da baştan aşağı kadar devrederdiler. Hatta 23 senede Kur'an-ı Kerim Resulullah'ın yerleşti. Ondan sonra bu 23 senenin de içinde Ashab-ı yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden önce Ashab-ı ashab Kiram'da yüzlerce hafızlar vardır. Bunlar hepsi Kur'an-ı Resulullah'tan aldığı cübe hıfz etmişlerdir. Ne zamana kadar devam ediyor bu? Şu ana kadar. Delil istiyor musunuz? Ne gerek var? Her şey görüyor maşallah. Her sene yüzlerce, binlerce hafız her Müslüman ülkesinden çıkıyor. Hafız devam edecek kıyamete kadar. Hiçbir zaman Kur'an-ı ikra kelimesiyle beraber kalplerdedir. Bücüne kadar, kıyamata kadar da aynen 1400 sene nasıl geldi? Aynen kıyamata kadar da kaç sene kalmışsa Kur'an-ı Kerim göçklerdedir. Bunu Allah Teala Kur'an'da haber veriyor. Kur'an kalplerde hep olunur. Bu devam edecektir. Bitmeyecektir. Evet. Ondan sonra elsine. ne demektir? Kur'an-ı Kerim ilk önce Cibril aleyhisselam ikra dedi, bugüne kadar diller durmamış yer üzerinde, her anda Kur'an-ı Kerim zikrolunuyor. Neden zikrolunuyor? Çünkü bir özelliği var. Başka kelamdan Kur'an-ı Kerim'in özelliği nedir? Bu Allah'ın kelamıdır. Yaratanın kelamıdır. Yaratanın sözü olduğu için, bugüne kadar hiç süsmemiş Kur'an-ı Kerim. Her zaman okulunur. Sonra her zaman Kur'an içelim ne olur duyulur her çeşit Kur'an içelim eşittir. Sonra Kur'an içelim yazılmış bugüne de kadar yazan yazar kimidir Rasulullah zamanında. Mecden Kur'an içelim başlandı yazılmaya. Ne de dedik derslerin öncesinde derelerde, devenin umuz kemiklerinde geniş kemiklerde taşlarda. Hurma şeylerinde ne yazıldı? Kur'an-ı Kerim yazıldı. Hatta sahabeler Yemame savaşında, Musayyil Yemel Kezzabin savaşında 70 kari, 70 hafız şehit olurken ne yaptılar? Kur'an-ı Çerim'i toplamaya başladılar. O toplama ne zamana kadar devam etti? Hz. Ebubakir zamanında, Hz. Ömer zamanında, sonra Hz. Osman zamanında tam toparlandı. bir mushaf üzerine, onun üzerinden de nesk olundu. O günden kadar mushaflarda Kur'an-ı Kerim devam ediyor. Ne zamana kadar devam edecek? Kıyamata kadar. Kıyamet gününde Allah Kur'an'ı dedik alır ama mushafları almaz. Bir tane hafız kalkar bakar köşkünde unutmuş Kur'an-ı Kerim. Koşar mushafı alır eline bakar mushafın içinde yazılar silinmiş. Kılıfı kalmış, çağırlar kalmış Kur'an-ı Kerim yoktur Mus'hafta. Bu nedir? İşte Ehl-i Sünnet'in itikadı burada ne diyor? Kur'an Allah'tan gelmiş Allah'a dönecektir. Minhubede ve ileyhi yaud. Kendisinden geldi bir de kendisine dönecek. Budur anlamı. Bu bizim inancımızdır. İyidir Kur'an-ı dedikçe dedik ki hafızlarda ezberlenir. kuran içerimin bu da bir mucizesidir tabi. Neden mucizedir? Çünkü hangi kitabı yer üzerinde ki İslam'dan önce ve İslam'dan sonra kimse böyle ezberlemiştir? Araştırsanız tarihi bile hiç böyle bir şey yoktur. Bir kitabı insanlar ezberlesin. Hiçbir kitabı kimse ezberlemez. Kendi şiir şairini birçokunu ezberleyemez. Kur'an-ı Kerim'i çeşit şey ezberliyor de can atıyor, hayatını veriyorlar. Neden? Çünkü Allah'ın kelamıdır. Bu da bir mucizedir. Sonra Kur'an-ı her zaman okunur. Bu da mucizedir. İnsan kendisi, kendi yazdığı mektubu iki sefer okusa, üçüncü sefer bıkar, okumaz. Ama Kur'an-ı günde okusan sanki yeni bir şey okuyorsun. Üç günde hatmetsen Dördüncü gün yeni başlasan sen hiç okumamışsın onu. Hepimiz okuyoruz demeyelim. Ama okuyanlar ki en azından haftada bir sefer hetmediyorlar. Onlar bile her hafta sen yeni bir kitap okuyorlar. Aynen ayeti bak okuyoruz. Ayetel Kursu'yu hepimiz okuyoruz. Fatiha'yı okuyoruz. Her okuduğumuzda sen yeni bir şey okuyoruz. Bu da nedir? Allah'ın kelamı olduğu için. Onun için Ehl-i Sünnet buna inanıyor. Kur'an levh-i mahfuzdadır, göçklerdedir. Dilde devamlı eşitiyorsun. Kur'an-ı bu da mucizesidir. Kur'an-ı Kerim'i eşittiğinde hangi şarkıyı, hangi şiiri ilk yeni çıkarken ne kadar isen, eşitiyorsun ondan sonra 5-10 on, ondan sonra bakarsın. Bir de tabir ki sene sonra bir de özlersin bir sefer dinlersin bir de bırakırsın. Ama Kur'an içerimi cunda eşitse başka bir lezzet alıyorsun. Kalp doymuyor ondan. Bu neye delaletdir? Bu şudur demektir. Kur'an nedir? Kur'an içerim Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamının da hükmü nedir? İşte hükmü böyledir. İnsan bıkmas. Bel o ayetum bayinatun fi suduril ladina utul ilme. Ankebut şurasında Allah Subhanahu taala diyor ki bu apa çok ayettir. Ayet nedir? Allah'ın ayetleridir, Allah'ın kelamıdır. Nerededir? Fi suduril ladina utul ilme. Onun için en büyük alim hafızdır. Ne babdan Allah'ın kitabını hafız etmiştir. Bir tane hafız oldu, o alimdir. Evet, alim değil ki şeriatın bütün detayını bilmese de ki biz biliriz çok hafızlar var okuduğunu da anlamıyor. O da bir aynı mucize. Adam okuduğu dili anlamıyor ama ezberliyor. Bu da ayrı bir mucize. Ama o alimdir. En azından hafızlar bütün insanlardan üstündür. Allah Teala'nın kitabını hefz etmişler. Diğer ayette Vaki'a suresinde innehu le kur'anun kerim bu Kur'andır Allah'ın çelamıdır ve kerimdir kerim nedir? he? comarttır kerim ikram sahibidir kerim affeydir bütün bu rahmet meseleleri kerim isminde kapsanır Kur'an nedir? bizim için rahmettir Nürdür, hidayet yoludur. Bu kerim olması için kerimdir. İnnehu le-Kur'anun kerim. İnne burada Arapça'da tekkid içindir. Tekkid, kesin bu kerimdir. Fî kitâbin meknûn. Kitâbin meknûn nedir? Levh-i mahfuzdur. Orada hıfz olunmuştur ve dünyada da yazılmıştır. La yemsuhu la yemsuhu illa al-mutahharun. Onu da sadece mutahhar insanlar tutarlar. Tenzilun min rabbil alamin. Rabbil alamin nena Mutahhar insanlar Kur'an-ı Kerim'i tutarlar. Levh-i Mahfuz'daki Kur'an-ı Kerim nedir? Durmuştur. Ona kim yaklaşır melekler tutar onu. Kur'an-ı Kerim Levh-i Mahfuz'da ama dünyada da alimler ne diyorlar? Kur'an-ı nedir? Aynen hükmü var. Onun için tahir olmayan insan Kur'an-ı eline alamaz. Kur'an-ı kim eline alır? Tahir olacaktır. Bir maddi taharet, bir manevi taharet. Manevi taharet, şifirden, şirkten tahir olacaksın, Müslüman olacaksın. Onun için kafirin eline Kur'an geçmemesi lazım. Resulullah nehyetmiş Kur'an çifir ülçesine diyarına sefer etmek. O ne demektir? Yani alır çafir elinden, bakayım bu ne kitabıdır? Alır eline, ihanet edebilir ona. Yani eli necis eli harflere değer bu yasaktır. İlle ki bugün de olur, emniyette olsan. Kur'an-ı ihanete ihaneti götürebilirsin. Eydir insan, Kur'an-ı eline Tahir olması alması lazım. Bir Müslüman alması lazım eline. Büyük ebdes. Yani usul ebdesi nedirler? Temizlenmiş. Temizlenmiş olandır yani. Yani usul ebdesine ihtiyaç olmayandır. içi küçük ebdes. Çi nedir? Namaz ebdesi. Ebdesli mi tutar mı tutmaz mı El sünnet burada ihtilaf etmişler. Racih olan kap kılıfını ebdessiz tutabilirsin. Benim şu anda ebdessim yoktur diyelim mesela. Bunu tuttum, Kur'an'ı okuyabilirim ama çağırtlarını böyle tutabilirim ama elim yazısına değemez. Elim yazısına değmesi için ebdessim olması lazım. Racih olan budur. Bir kısım alimler diyor, çesin elinde de tutamaz ama racih olan budur. Rahmet dini gerekidir budur. Ama bu değil, abdest. ben her zaman Kur'an abdest. O zorunlutta kullanılır. Kur'anın abdest adabından durana geleceğiz. Ne olacaktır? Abdestli tutacaktır. Evet. Kur'anı her çeşit dinleyebilir. Dinlemesi serbesttir. Tutması gibi değil. Allah Subhanahu Teala, Tevbe Surasında şöyle buyuruyor: "Ve in ahdun min al-mushrikine istajrka, Hatta يَسْمَعَ kelam اللّٰهِ Eğer müşruklerden bir tane sana sığınsa onu kabul et hatta Allah'ın kelamını duysun. Demek ki Allah'ın kelamını duymak nedir? Serbestliktir. Serbesttir. Yani kafire duydurabilirsin. Hüccet zaten Allah'ın kelamı nedir? Davetin anahtarıdır. Allah'ın kelamıyla insanları davet ediyorsun. Onun için müşriklerin bir kısmı geldi, camiye bile girdiler. Oturdular Resulullah yanında, Resullah'ı dinlediler ve hele Müslüman olmadan önce. E zaten cami alanı nedir? Davet merkezidir. Camiye müşrik girebilir. Ne babından? Yok gelmiş, turizm babından giriyorsun, baksın, ne var ne yok. Hayır. Gelir, onu davet ediyorsun, camiye alabilirsin onu. Camide tebliğ yapabilirsin ona. Seni dinleyecek Kur'an'ı da bilirsin ona. Ayet, hadis de okuyabilirsin. Bunun bir mahsuru yoktur. Eğer baktın iman etmiyor, işi bitti. Ondan sonra camiye girmesi onun yasaktır. Evet. İşte ehli Sünnet'in inancı Kur'an-ı bu konuda da budur. Nedir? Levh-i mahfuzdadır, değişilmez. Yer üzerinde kıyamata kadar da ezberde devam edecek. Kitaplar devam edecek, yazılacak. Hiçbir asırda gördünüz mü Kur'an-ı Kerim kalmamış? 1400 senedir duymadık. imkanı da yoktur. Bu asırda tam tersine Kur'an-ı Kerim elhamdülillah boldur. Ve kıyamata kader de böyle devam eder. Her zaman Kur'an-ı Kerim okunur. 1400 senedir okunur. Bak Sovyetler Birliği'nde bile demirden, ateşten yasakladılar Kur'an-ı Kerim'i. Ne oldu? Okundu, yazıldı, bitti de. Niye Sovyetel'e gidelim? Celal'in CHP'nin şey zamanında, İsmet İnönü zamanında ne yaptılar burada? Türkiye'de Kur'an-ı Arapça yazması yasaktır. Yani bu gördüğümüz elimizde bu mübarek Kur'an'ı yasakladılar. Ne koydular içine? Türkçe yazacaksın Latin harfleriyle. Yani Latin el elhamdülillahi rabbil alemin. yazıyorsun yürsün rabbil alemin. Bu sefer tutmuyor harifler, tutmuyor şivesi, lehcesi, çıkış harfleri. Elhamdülillahi Rabbil alemin yerine ne okuyorsun? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Yani Allah'ın kitabı bile ne oldu? Değişildi. Kaç sene sürdü? 25 sene sürdü. Yasaktır. Kimin elinde böyle meçeren gitti bir Kur'an getirdi yakalaseler, mahkemeye çıkarsın, ceza kesersin. İçeriye kadar girersin. Yasaktır. Kazan-ı Muhammedi'yi bile Allahu Ekber yerine Tanrı Uludur. Yaptılar. 25 sene böyle sürdü. Ne oldu ondan sonra? Önüne gelebildiler mi? Yok. Nerede yasaklayanlar? Gittiler kendileriyle Rabbileri yanında. Orada hesap verecekler. Kazanana koysan çepçenoğa gelir. Orada bakın gittiler. Bu Allah'ın dinidir. Kimse bu dine savaş açamaz. Allah'ın kitabına hele kimse savaş açamaz. Fransızlar bundan 80 yıl sene önce Yahudilerle beraber Kur'an-ı Kerim'i bastılar, bazı ayetleri çıkarttılar içinden, tahrif ettiler. Aninde ilk gün, ikinci gün, piyazeyinde hemen yakaladılar alimler. Hemen dediler bu Kur'an-ı Kerim'leri toplayın, yakın. Hiç başarılı olmaz. Allah Teala meydan okumuştur. İnsü kadın toplansa bu Kur'an içeriğini değiştiremez. Onun için bu Kur'an içerinden kim savaşatsa sonucun olur, yok olur. Allah'ın dini devam eder. Ha Allah'ın küçük sabrı 40 senedir derler. Allah Teala yumhil ve la yuhmil. Zaman tanır ama kesin affetmez. yamanı geldi, mekani geldi. Sabrı gereği sabrı Rabbil Alemin uzundur. Sabreder. Zaman tanır ama zamanı geldi aninde alır. Onun için kim allah Teala'dan, kim diniden, kim Kur'an Kerim'den bu tarihte savaş atmış, ister eskilerde Hazret Adem'den sonra bir kadar hepsi yok olmuştur. Tarih bunu ispat ediyor. En iyisi bu dinle ne yapacaksın? Barışı sağlayacaksın. En azından çafirin en ehveni en ehveni ya bu dini uygulamıyorsan bırak kendi başına. Eşama bırakmazlar. Neden? Çünkü İslam önünü atsan her yeri kapsar. İslam'ın önüne atsan her yeri kapsar. Neden? Çünkü fıtrat dinidir. Fıtrat dinidir. Diğer dinler, diğer ideolojiler. Fikirler, metodlar nedir? İnsanın ürünüdür. Münişletmek için çok fıtrata ters düşmen lazım. Onun için İslam dininin önüne at, hemen sarır. Onun için insanlar kendi aydınlacılarını koyduklarında ne yapıyorlar? Allah'ın diniyle savaş ediyorlar. Diyorlar insanları buna ikna ederim, zordan diyelim. Sovyetler Birliği ne yaptı? Fıtrata karşı savaştı. Dünyada içi cüc var ise biri oydur. Ama ne kadar sürdü? 80 sene. Ne kadar adam öldürdü? Milyonlarca adamı kesti, kılıçtan geçirdi. İslam dinini yok etti, savaş açtı, yaktı, biçti. Ne oldu sonunda? Kendisi çöktü. Bitti, 80 sene sürmedi. Onun için kimse savaş açamaz. Kimse savaş açamaz, bunun tersi de kimse nifak edemez. Ne der? Ama nifakçılar daha ehvendiler dünyada savaşçılardan. Nifak nedir? Yani ben dini kullanırım hedefime ulaşırım. Bu daha ehvendir. Allah Teala nasıl münafıklara dünyada zahiren kabul etmiş İslamları batınan cehennemin dibindediler. Yani savaş açmak hiç akıl çarı değil. Akıl düşman İslamın İslam, İslam dini Kur'an'dan savaş açmaz. En azından münafıklık eder. O bir dünyada evet cehennemin dibini boyar alma en azından bu dünyada işini görür. Evet. Bu da Kur'an-ı Kerim. Diğer konu mucize. Kur'an-ı Kerim İslam peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük ve ölümsüz mucizesidir semavi kitapların sonuncusudur. Neskedilmez, hükmü kaldırılmaz ve değiştirilmez. allah Teala herhangi bir bozma, değiştirme, ilave ve eksiltme girişimine karşı onu kaldıracağı güne kadar ki bu kıyamet gününden önce olacaktır, onu koruyacağına garanti etmiştir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz zikri, Kur'an'ı biz indirdik ve onu koruyacak olan da elbette biziz. Evet. Ne diyor? Şüphesiz Olanı biz indirdik. Ve inna lehu lehâfidûn Biz de onu kururuz. Onaylandı mı bu söz? Onaylandı. Şimdi adam anayasa yazıyor. Türk Anayasası kaç kaç senesinde yazıldı? 23 senesinde. Şu ana kadar hep çıkartıyorlar, ekliyorlar, çıkartıyorlar. Dünya böyledir. Dünya da hep çıkartırlar, eklerler. Şu anda Türkiye'de yeni arası yazıyor. Neden? Diyorlar bu artık geçersizdir. Çünkü bu çağa cevap vermiyor. İnsanın koyduğu hal budur. Ama Kur'an-ı Kerim nedir? Allah'ın kitabı olduğu için bugüne kadar nedir? İspat etmiştir. Her çağa geçerlidir. Hiç değişildi mi? Kimsenin haddine geldi mi bir bir harif, bir kelime değiştirsin içinde? Kimse değiştiremedi. Allah Teala bu çita bu kurul, Neden? İşte Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Bakın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlere ne mucize verilmişse Resulullah'a da aynısı verilmiştir. Ama Resulullah'a artı ne verilmiş? Kur'an-ı Kerim. Bütün mucizeler bir çefeye, Kur'an-ı Kerim bir çefeye. Neden? Çünkü eskiden mucizeler maddidir, Kur'an içerisinde manevidir. Nasıl? Eskiden Allah Teala bütün peygamberler, Hazreti İsa zamanına kadar bir kavim iman etmeseydi Allah ani ce cezalandırırdı onları. Bunu Kur'an'da da diyor, değil mi? Bütün tarih tamını diyor, Kur'an içerisinde de Allah Teala anlatıyor. Çifre diyorlar Allah Subhanehu Teala cezalandırıyor. Ama İslam dininde bu kaktı artık. Çünkü İslam dini Allah Teala biliyor son din olduğu için akıl mantık da ilerler. Onun için her çağa göre mucize vermiştir. Hazret Musa'nın mucizesi nedir? Asa. Hazret İsa ölüleri diriltir, tub yapıyordur vesayla. Hazret Salih mesela deveni getirdi. Bütün peygamberlerin bir mucizeleri vardır. Maddidir bu. Çünkü o zaman da insanlar maddiyetten anlardır. Bir artı bir içi. Ama bizim zamanımızda Resullah zamanından sonra bugüne kadar ve kıyamete kadar akıl mantık zamanıdır. Allah bu dünyayı yaratmıştı. Biliyor. Levh-i mahfuzda bunlar yazılıdır. Onun için allah Teala böyle bir çağa böyle bir mucize yaratmıştır. Bir de bütün maddi mucizeler peygamberler öldükten sonra höçümü bitirir. Hz. Musa'nın asası Hz. Musa'dan sonra neye yarar? Oduna, odundan başka bir şey yaramaz. Velokki belki bunu bazıları kabul etmez. Ellerine Hz. Musa'nın asası düşse öperler, başlarına koyarlar belki ibadet ederler Ama bir muahid için Hz. Musa'nın asası Hz. Musa'dan sonra hiçbir şey yaramaz. Onun için bunu kim gösterdi? Hz. Ömer Muhahidlerin imamıdır. Raşid halifelerin he? en büyüklerindendir. İçinci halifedir. Ne yaptı? Beyat-ı Rızvan şeceresi var. Hüdeybiyen altında Resulullah beyat aldı 1400 sahabeden ölümüne. Ne yaptılar? O bir ağacın altında, teç bir ağac var orada. O ağacın altında Resulullah'a beyat verirler. O ağacın beyatıyla İslam devleti yüceldi. Oradan zaten... Temel o ağacın altında atıldı. Onun için o ağac mübarekidir. Ömer zamanında baktı bütün sahabeler Mecce'ye giderken girdiler o ağacı altında oturuyorlar, dua ediyorlar. Aha dedi bu şirkin kapsıdır, şeytanın oyunudur. Emretti gidin o ağacı kökünden çözün, yerini de kaldır, izini bırakmayın. Gördünüz mü? Tevhid böyledir. Ama bu de verseniz mesela bazı fırkaların, bazı bu türlü işlerden uğraşanın o ağacın atrafında neler yapmazlar, neler yapmazlar. Adam bir şey yoktur ya. Bir boştan bir türbe yapıyor, o türbe için ne yapıyor? Mazar yapıyor, heybet yapıyor, ibadethane yapıyor. Evet bu da nedir hepsi? Şeytanın işidir. Onun için bütün peygamberlerin mucizeleri nedir? Peygamberlerden baraberdir. Resulullah'a da mucizeler verildi. Ama Resulullah vefat ettikten sonra mucizeler ne oldu? Biz duyuyoruz. Resulullah böyle yapmış. Anlatabildim inanıyoruz ama gözümüzden görmemiz lazım. E, Resulullah yoktur ki göstersin bize. Evet ehl-i sünnette keramet Resulullah'ın mucizesidir. Devam ediyor. Ama peygamber mucizesi ayrı, keramata ayrı. Şimdi bütün peygamberlere ne verilmişse Resulullah'a aynası verilmiş. Resulullah ölüyü bile diriltmiş. Ölüyü bile diriltmiş. Ölüyü bile konuşturmuş. Bütün peygamberlere ne vermişse sünnette var, siyerde var hepsi okuyabilirsiniz. Her şey verilmiştir. Ama en beyuc mucizesi. Onlar kalıcı değil. Resulullah'la beraber biz imanımız artsın diye okuruz onları tarihte. Ve inanırız. Ama ama en büyük mucize, kalıcı, ebedi olarak, ebedi dedik ne zamana kadar? Kıyamata kadar, kıyamet kopmadan bir müddet önce alınır. O zamana kadar en büyük mucizesi nedir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Kur'an-ı Kerim'dir. İşte bu Kur'an-ı Kerim en büyük mucizesidir. Ne ile mucizesidir? Kur'an-ı Kerim'in mucizesi nedir? İçindeki meselelerden. Gayb'ten haber veriyor. Eski gayb, eski de gaybtir. Yeni gayb olmadı. ileride ne olacak? Haber veriyor. Eskiden tarihten haber verir. ileride ne olacak? Haber verir. Üslubu icazdır. Üslubu icazdır. Öyle bir üslub Arap'ta yok huyudur. Araplar oturuyorlar. Bunun gibi yapıslar yapamıyorlar. Sonra içindeki ilim bugüne kadar ilim yeni teknolojiye çıkıyor. Kur'an'da kökeni var. Kaç tane alim yeni tevriler vuruyor, övünüyor, İslam alimleri buradan mektup gönderirler. Sen övündüğün filan 1400 sene önce Kur'an'da var mı? Birçoku Müslüman oldu. Birçoku da şeytan alamadı, inat etti. İçindeki hikmetler, içindeki olan ne? Şeriat. Yer üzerinde ne kadar emniyet neydir? Kılavuzudur. Emniyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'in şeriatı nedir? Yer üzerinde insaniyatsın çıkış noktasıdır, saadet noktasıdır. Bunlar hepsi Kur'an-ı Kerim'de var. Bir de Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar Allah Teala meydan okumuş. Getirin bunun gibi bir kitap. İşte bak dedik Türkiye Cumhuriyeti'nde 90 senedir anayasa kaç yere yazdılar? Her gelende diyor bu anayasanın tenkili ediyor. 70 milyon değil, bu dünya toplansa, bir anayasa yazsa muhakkak eksik yazar, muhakkak yanlış yazar. Ama Allah'ın yazdığı kitap, söylediği kitap kelamidir nedir? Hak'tır. Allah Teala icazı neylendir? Tehedi ediyor. Alimler <gülüyor> diyorlar, icaz nedir? İcaz mucize. Mucize nedir? O olan üstü bir şeydir. Yani insan bunu yapmasın canı yoktur. Mucize budur. Peygamberlerin mucizesi nedir? Olağanüstü bir şey yapar. Ölüyü diriltirir batsayır. Bunlar nedir? İmkan olmayan bir şeylerdir. İşte bu mucize bir de mucize eylen oluşur. Mucize iddia ile oluşur. Ben bunu yaptım canım bakın benim gibi yapın. Yapamıyoruz o zaman inanın bana ben Allah'tan yaptım bunu. Ama bir sihirbaz gelir der ben bunu yaptım. Başka bir sihirbaz gelir der ki ben bunu yaparım ya bunun falsosunu ortaya çıkartırım. Celib mobil bir fiil çıkartıyor. Ne oldu? Birinci şeyi ortaya çıktı. Onun için Hazreti Musa geldiğinde, Fır'an dedi bu sihirdir. Toplayın sahirleri dedi, bunun falçosunu ortaya çıkartsın. Sihrini sihirden bozsular. Büyük bir sihir yaptılar, Hazreti Musa oların sihirini yok etti. Aha baktılar bu sihir, sihirden yok olmasın canı yoktur. Anladılar ki bu nedir? Allah'tandır. Onun için direkt sücdeye kapadılar dediler. Biz Allah'a Musa'nın ve Harun'un Rabbine inandık. Neden? Çünkü ilimleri var onların. Ama bizim için cahil cesur olur. Evet onun için bu mucizedir. Ama Kur'an-ı mucizesi çoktur. Birinci mucizesi alimler diyorlar. Nedir? Kur'an-ı olduğu üslub. Kur'an içerisinde olduğu yazılık şekli. Eski Arablerde, çi Arabler bilirsiniz belagat babasıdır. Kur'an içerisinde Mekke'ye indiğinde Yarımada'da Kureyşliler Arapca'nın kralı olardaydır. İşte ikaz, okaz pazarı olurdu. Mekke'de senede bir sefer bütün şairler bütün büyücü adamlar orada toplanırdır. Birbirlerini edebiyet meydanı okurdular. Çünkü bugüne kadar bütün edebiyatçılar o şiirin önünde böyle salam ta'zim duruyorlar. Tam orijinal Arapça. Şu anda birçok şair oların bir beytini bile yazamaz. Ama Kur'an-ı Kerim geldiğinde bu ne ya dediler. Velid ibn-i Resulullah'tan duydu Kur'an-ı Kerim'i. Geldi dediler ne duydun? Ya Ebel Velid dedi vallahi bir şey duydum ki ne kur'an ne sihirdir ne Allah'ın ne e, sihirdir ne cahanettir e, acayip bir sözdür dedi ne bundan önce duymuşum ona duyabilirim bunu işte bu nedir mucizedir Kur'an içerisinde Kur'an'dan önce Arap'ta böyle bir Yazılık şekli üslup yok uydur. Üslubu bütün Arabların üslubuna nedir? Muhalefet etmiştir. Sonra üçüncüsü alimler diyorlar ki, içindeki Kur'an içeriğinin içindeki hükümler bütün insanlıkla ilgili şeriat İnsana ne lazım olur? Olar öyle dakiktir ki, öyle incedir ki bir boşluğu bulunmuyor. Yani insan ne kadar bir kitap yazsa, bütün alimlere gönderse, her çeşit şey tasih muhakkak bir boşluğu var. Bir değil, bin var. Ama Kur'an içerisinde her şey yerli yerinde miskal zerreden oturmuştur. Şu ana kadar ne kadar Kur'an düşmanları var? 1400 senedir özellikle müsteşrikler araştırıyorlar hiç Kur'an'da çetrefil bulamıyorlar. Bu da nedir? Bu da icazdır derler. Sonra Kur'an-ı Kerim bir icazide alimler diyor Geyb'ten haber vermiş. Gelecekten olacak bu oluyor. Sahabeler bunları görmemişler biz görüyoruz. Bizden öncekiler gördü. Bizden sonradakiler daha yeni şeyler görür. Bunlar hepsi Ne oluyor? Eskiden haberler başka şekildedir. Kur'an-ı Kerim geldi, her en doğrusunu bize onudan anlattı. Bu da ijazdır. Bir de Kur'an-ı Kerim'de ne Allah Teala va'detmişse hepsi muhakkak oluyor. Mesela saadet va'de ediyor. Bu dünyada o bir dünyada tahakkuk buluyor. Bu dünyada müminlere saadet, kafirlere şakavat verilmişler. Allah ayette geçtikleri gibi ne oluyor? Ortaya çıkıyor. Allah Teala diyor ki bu Kur'an-ı toplansalar bütün ins ve cin bir sure getirseler getiremezler. Ve bilfil bakıyorsun getiremiyorlar. Bu nedir? Mucizedir işte. Getiremiyorlar. Sonra Kur'an-ı Kerim eksiklik he? eksiklikten ve fazlalıktan nedir? Kurulmuştur. E bilfil bakıyorsun bu kadar düşmanlar uğraşıyorlar yapamıyorlar. Bir de Kur'an-ı Kerim'in en büyük mucizesi nedir dedik. İnsanlar bunu ezbelliyorlar. Hangi tarihte Hazreti Adem'den Resulullah'a kadar sallallahu aleyhi ve sellem hiç gördünüz mü bir şiir bu kadar ezbellensin bir söz bu kadar dilde dolaşsın hiç var mı böyle şey? Yoktur. İşte bu Kur'an-ı Çerim'dir. Özel medreseler var senede binlerce hafız çıkartıyor. Var mı bir böyle şey? Kur'an'da az değil ya. Kur'an-ı Kerim ne, ne kadar bunu ezbelliyorlar? Nasıl ezbelliyorlar bunu? E Allah'ın kelamı olduğu için. Demek ki mucizedir. Bir de mucizedir. Her zaman duyuyorsun onu, bıkmıyorsun. Her zaman okuyorsun, sen yeni bir şey okuyorsun. E bu nedir? Mucizedir. İşte Kur'an-ı Kerim'in mucizesi nedir? Bitmez. On üç Resulullah'ın mucizesi Kur'an-ı Şimdi müsteşrikler, din düşmanları gelip Resulullah'a reddiye yazıyorlar. İşte çok evlilikten bilmem neyden bir sürü diye yazıyorlar. Ama buna niye reddiye yazıyorlar? Bu tarihtir. Bu tarihi, tarihi yalan söyler. O yalanı da diye yazar. Doğru gibi gösterir. Bu oluyor. Müsteşrikler hep öyle yapıyorlar. Ama en büyük mucize nedir? Elimizde bu kitaptır. Kur'an içerimde. Bakın bir müsteşlik buna bir hediye yazsın. Yazabilir mi? Yazamıyorlar. Bir eksikliklerini bulsular bulamıyorlar. Onun için bu kalıcı bir mucizedir Kur'an-ı Kerim. Kıyamata kadar kalıcıdır. Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? İsra suresinde kul le'inittema'atil insu vel cinu ala an ya'tu bi misli hada'l-kur'an la ya'tun bi وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ <دَهِيرًا> Diyor ki, D ey Muhammed diye olarak eğer ins ve cin yoksa de cin alemi bizden daha çoktular bizden daha güçlüdüler Hepsi bir araya toplansalar bu Kur'an-ı Kerim'in cibi getirseler getiremezler Hepsi bir araya gelseler, tek yümrük olsalar, Kur'an-ı gibi getiremezler. Bu bu ayet bir ara mucizedir. 1400 senedir meydan okuyor ve kıyamata kadar bu meydan devam eder. Getiremediler. Çok uğraştılar. Ama getiremediler. Kur'an-ı üzerinde Allah'ın neyi var? Çelamı var. Allah'ın çelamı nedir? E Allah'ın bir o Allah Teala'nın iman şeyi Kur'an'da olduğu için Kur'an en güce, en büyük nedir şeyidir. Diğer ayette diyor ki Tur surasında "Felyetu bihadisin mislihi in kanu sadikin." Allah Teala diyor ki cetirsiler Kur'an gibi bir söz eğer doğruculsalar. Eğer gerçekçiyseler. <gülüyor> cetirseler Kur'an gibi bir rivayette ne diyor? On sure değil Kur'an için 10 tane ayet getirsinler. 10 ayet Kur'an'dan getirsinler. Cin ve ins toplansa 10 ayet getiremez Kur'an için. Niye getiremez? Çünkü bu Allah'ın kelamıdır. Bu Allah'ın kelamıdır. Bu şairin kelamı değil. Bu yaratanın, mahlukun kelamı değil, Rabb-ül âlemin Evet. Sonra hut Surasında Allah Subhanahu taala şöyle buyuruyor. Em yekulun iftara hu kul fatu bi ashrin suvarin misli muftariyatin. Diyor ki diyorlar ki Muhammed bunu Allah Teala'ya iftira ediyor. Yani yalan söylüyor. Allah'tan gelmiş öyle bir şey yoktur. Allah Teala burada diyor de onlara ey Muhammed, de onlara. De onlara on tane bunun gibi bir sure getirsiler. Bu muftara iftira ettiğimiz 10 suradan getirin. Ben iftira ettim. Ben de sizin içinizden çıkmışım, sizin çocuğunuzum. Uzaydan gelmedim. Di getirin bize 10 tane bunun gibi. Toplanın hepiniz. Ne diyor devamı? Ved'u men istata'tum min dunillahi in kuntum sadikin. Eğer cerçeksiyseniz Allah'tan başka Kimi toplarsanız toplayın, buna bir tane getirin. Burada bak Allah'ı istisniye diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'tan başka. Yani ben Allah'tan getirdim, siz ondan başka alın ins ve cinden toplayın. Bakın on tane sure getirebilir misiniz? Fe'in lem yestecibû lekum Size cevap veremeseler, Çi veremezler, Çi veremezler de. Anlatabildim mi? فَعْلَمُوا bilinci, Burada فَعْلَمُوا demedi فَعْلَمُوا Resulullah'a önceden dedi kul. Ha? Burada demedi ف... ف... فَعْلَمُوا demedi فَعْلَمُوا Mufret yapmadı, tek yapmadı bilci, bilinci. Çimdir burada bilin? Çim? Biz. Biz. Şu anda burada oturanlar. Şu anda bu Müslüman dünyadaçılar. Bu dönem biter, gelecek dönem. O bir dönem kıyamata kadar. Biz fe'lemu. Biz muhatabız. Bütün inananlar. Neye? Kur'an-ı Kerim'e, İslam'a. Ennema unzile bi'ilmillahi. Bilinçi bu Allah'ın ilmi denilmiş. Ve en la ilahe illa hu fehel entum muslimun. İşte Müslüman ne yapması lazım? Ayette geçtiği gibi fehel entum muslimun. Soru işaretiyle bize soru soruyor allah Teala. Ne deriz? amelna <gülüyor> Kur'an-ı Kerim Allah'tandır. İçinde ihtilaf yoktur. Müslüman ne olur? Müslüman olmak için bu şarttır. Kur'an-ı Kerim'de ne var? İhtilaf yoktur. Allah Teala'dendir. O nedir? En son nedir? En son kitaptır. Bütün kitaplar ondan sonra nedir? Hiçbir hükmü kalmamıştır dedir. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu la önceye kadar hifz olunmuştur bir harf bile değişilmez içinden 1400 sene de ispat. En büyük avantajımız nedir bizim tarihtir arkadaşlar. İslam tarihidir. En büyük avantajdır. Mesela adam Avrupa medeniyeti diyorsun. Amerika medeniyeti diyorsun. Eyvallah dersin. Amerika medeniyeti kaç senedir? 40-50 senedir. 40-50 senede bir birikimi var. 40-50 senede ne olmuş bakıyorsun? Koksu çıkıyor. Bütün eksikliklerin koksu çıkıyor. 40-50 sene yaşadık bu boş taraftır. Ama İslam medeniyeti 1400 senedir. Bakıyorsun 1300 sene fiil olarak yer üzerinde uygulandığı aslında. da Dünya saadet bulmuş. Yer üzerinde insanlar değil, bütün canlılar saadet bulmuştur. İşte tarihimiz diyoruz. Medeniyetler tarihi diyorlar. Bizim tarihimiz asıl medeniyet tarihidir. İlim tarihidir. Adalet tarihidir. Hepsi var tarihimizde. Amerika'nın tarihini alın. İlk bayaz adam ayağını bastı Amerika'ya kan döktüler bugüne kadar. Biz şimdi uyandık, bizim neslimiz 1. Dünya Savaşı'ndan duyuruz Amerika kan döküyor. <gülüyor> Tabi ondan önce Amerika kaç senedir keşf olunmuş? 250 sene, 260-70 senedir keşf olunmuş. İlk bu 250 senede kan döküyorlar bugüne kadar. Amerikalıların yeni insanların hepsini çestiler. Hepsini yok ettiler. Kalanı da zelil ettiler, ellerinde çöl ettiler. Ondan sonra yetmedi onlara. Ne yaptılar? Başladılar dış ülkelere saldırmaya. En duyduğumuz işte Çinci Dünya Savaşı'nda ne yaptılar? Japonya'da atom bomba sattılar. Binlerce insanları, milyonlarca insanları şehri yerden bir ettiler. En son işte bilirsiniz Afganistan, Irak. Nerede sümürgenlik var? Amerika başladı. İşte bu medeniyet. Bunlardan mı övünürler? Ama İslam tarihine bak tersine. Gel Avrupa medeniyetine bak. Avrupalar yem yem gibi yaşıyordular. Bizim Bagdad'da Mustansiriya Üniversitesi, Abbasiler zamanında ilim fışkırıyordu. Kimya, cabır, matematik ilim fışkırıyordu. Astroni, bütün ilimler vardır. Amerika, Avrupa o zaman yem yem gibi birbirlerini yürüdüler. Şu anda Avrupa'nın nedir? Medeniyeti. Hırriyet. Bunu neden övünürler? Hırriyette nedir? Her şey kendi hayatına bakar. Yani evde erçeğç hanımını sorguya çekemez. Bu medeniyettir. Yani daha fazla datayına girmeyelim. Ha medeniyettir. Bir tane mef'ulun bi'hidir. he Ha? Onu koyuyorlar, parlamentoda insanların seçkin kulu oluyor. İnsanlar için o insan fıtrat tersine bir fiil yapıyor. Fıtratın tersine. Bunu getirler, parlamentoya koyuyorlar diyorlar, bu haktır. Erçek, gerçekten evlenir. <gülüyor> Budur medeniyet. Başka ne medeniyet var? <gülüyor> evet, teknolojileri güzeldir. Allah emretmiş bize, nerede güzel şeyi gördük alırız. Teknolojilerini almamız lazım. Ama pisliklerini değil. Ama bizim medeniyetimize baktığınızda İslam medeniyetinde pislik diye bir şey yoktur. Adalet, ilim. Osmanlı devletini alalım. Kendi devletimiz. Ne yapmıştır? Dünyada en güclü devletidir. En güçlü yüksek teknoloji o zamanın teknolojisi ilimi en yüksek devletidir. Niye geri kaldık? He? He? Avrupa'nın süsüne aldandık, tedbir elden bıraktık. Ne oldu? Şeytana uyduk, cari kaldık. 1400 sene bizim tarifimiz aktır taktır bayazdır. İnsanlığa karşı ne yapmışız? Adaleti sağlamışız. Neyle? Biz kendimiz hayır. İşte bu kitapla, Kur'anla şeriat bizi üstün yettir. Yoksa Araplar nedir? Araplar dünyanın en zayıf Varlıklarıydı. İslamiyet ne yaptı onları? İki imparatorluğu çöktürdü. Dünyaya hakim oldu. Abbasiler zamanında yer üzerinde güç yokuydu. Yüzde yetmiş yer üzerinde Müslümanların elindeydi. Her yerde Allahu Ekber nida vardır. 300 yüz senesinde, 300 senesinde bile Avrupa'nın yarısı bizim idir. Endelüs. Biliyorsunuz. Şu anda İspanya, Portokal, Portekiz, Avrupa'nın yarısı da azan sesleri vardır. Niye yok olduk? İşte bu paketi bıraktık, başladık insanların fikir yönünden. Evet, Kur'an-ı Kerim Allah tarafından kurulmuştur. Bu Kur'an-ı Kerim hakkında bizim inancımız nedir? Ona bakarım şimdi. Şifir bilmeyiz. Ehl-i Sünnet ve Cemaat Kur'an'ın surelerinin, ayetlerinin ve kelimelerinin adedinde ittifak etmişlerdir. Bundan dolayı ondan bir harfi inkar eden, ona bir harf ilave eden veya eksirden kimsenin kafir olduğuna hükmederler. Buna göre bizler Kur'an ayetlerinden her bir ayetin Allah katından indirildiğine ve bizlere de kat'i tevatür yoluyla nakledilip geldiğine kesin olarak iman ederiz. Kur'an-ı Kerim 114 sureyi ittifak eder. Bunlardan 86 tanesi Mekke'de, 28 tanesi Medine'de inmiştir. Hicretten önce inan surelere Mekki sureler, hicretten sonra inan surelere Medeni sureler denilir. Kur'an-ı Kerim'de kesik yani tek tek harflerle başlayan 29 sure vardır. Evet arkadaşlar, şimdi Kur'an-ı Kerim, biz bildik bu Kur'an-ı Kerim ne kadar önemlidir, Allah'ın kelamidir. Eydir bu elimizdeki mushaf nedir? Buna biz ehli sünnet olarak ne inanıyoruz? Bu elimizdeki mushaf Allah'ın tüm kelamıdır. Bu levh-i mahfuzdaki mushaftır. Ehli sünnet şemsiyesi altında ne kadar fırka var ise istisnasız buna inanıyor. Hiçbir şey değişmiyor. Ama bizim tersimizde ne var? Ehli Sünnete karşı Şiiler var. Şiiler de, olar da grup gruptur. Oların da birçok grubu, birçok grubu özellikle Rafiziler, Şiiler, İsni Aşeriler, Cagferiler, de İran, Irak, Lübnan'da oldukları. Şiiler ne diyorlar? Bu Kur'an içeriğini diyorlar. Elimizdeki Muhammed'e indiğin Kur'an-ı Bunu Abu Bunu Abubakır'dan Ömer hükmü ele geçirseler diye bunun üçte birini, ikisini aldılar, törpülediler, işlerine gelen şeyi bıraktılar. Yani bu Kur'an-ı Çerim'e de ekleyeceksin. İçisini törpülemişler. Ne koymuşlar? İşlerine gelen bunu koymuşlar. Bütün sahabeler de alkışlamışlar. Onun için bütünü kafirdir olara göre sahabeler. Ehli sünnet ne ne inanıyor? Ehli sünnet inanıyor ki elimizdeki bu mushaf ütresine kadar levh-i mahfuzdakinin aynısıdır. Buna böyle inanıyoruz. Kim bu Kur'an içerinden bir harf inkar etse, yan üzerine eklese kafir olur. İstisnasız. Ondan dolayı el-Sünnet itikadına bir şey eklemiş alimlerimiz demiş ki el-Sünnet alimleri ittifak etmişler, icma etmişler neye Kur'an'ın ayetlerine ve kelimelerine kaç ayet var içinde ve kaç kelime var içinde. Neden kelimeyi saymaya ihtiyaç duymuşlar? Hatta ahl-i bidâte diye biz ne kadar samimiyiz, ne kadar inancımız katıdır bu meselede. Bir harf bile. İnkar eden çafirdir. Ehli sünnette. Onun için Allah subhanehu teala ne dedik? Eksiklikten bunu kurumuştur. Bunlar ne diyorlar? Hayır eksikliktir. Ya siz Allah'ı yalanlıyorsunuz. Zaten Allah teala diyor radıyallahu anhum ve radhu anhu. Sahabeden Allah razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldu. Diyorlar hayır bunlar çafir oldu. Allah bilmiyordu o zaman. Haşa ve kerr. Zaten şiiler İtikadları yoktur Şiilerin. Şiilik din acayip bir dindir. Şeytan uydurmuş bu dini. Onun için itikadları olmadığı için itikatta boşluk kalmış. Ne etmişler? İtikad aramışlar kendilerine. Bakmışlar en güzel itikad iblisin itikadidir. İblisin itikadı nedir? Akıldır. Ne dedi? Ben topraktan daha iyiyim. Onu çamurdan yarattım. Beni şeyden, Allah da rahmetten kaldın. Onu. Onun için şeytan geldi. Yer üzerinde bu itikadını insanoğluna da ne yaptı? Yaydı. Bu da nedir? Akılcılıktır. İslam'da terimi nedir? Bunun müteziledir. Şialerin de itikadları özellikle Rafizilerin bir de Humeyni yani Şia dedin Rafizi dedin anlaş, an, an, an, anlayamayan Humeyni'nin çift. Bu devleti İran devletini sürdü. İtikadlerde nedir? Bizim itikadımız nedir? Selefi salihindir, dört imamdır, yeniden matrojidir, şeridir. Onların itikadı nedir? Muteziledir. Mutezile ne demektir? Her şey akıldandır. Her şeyi akla bağlasan yandın sen. Değil mi? Akıldan ben inan, aklıma yatmadığına inanmam. Onun için ehli i ve vel cemaat ittifak etmişler, icma etmişler bir harfini inçar eden şafir olur. Bunlar da akıldan inçar ediyorlar. Onun için Ehl-i Sünnet'e göre Allah Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'i hefz etmiştir. Bütün eksiklikten nedir? Münezzettir. Bir de Kur'an-ı Kerim bize neyle geldi? Mütevatir geldi. Mütevatir ne demektir? Yani yalan kabul etmeyen toplumdan topluma toplumdan topluma yani bir tane, üç tane, dört tane on tane bir haber getirir. Bize o haber yalan çıkabilir. Aynen bak teknolojiyle yaşıyoruz. Bazen televizyonda haber görürler. Canlı yayın yapıyor. Görüntüyle getirir. Ya haber yalan çıktı, fabrikasyon çıktı. işte bir köşesinden almış, eklemiş. Yani. Ama mütevatir nedir? imkanı yoktur bu hatta. Bu toplum icma etti mesela. Türkçede bir haber çıktı her çeşit. Evet, taraftar ve taraftar olmayan inkar etmiyor. Bunu kabul ediyor. Bunu ne derler? Mütevatir diyorlar. Mütavatir nedir? Yani yalan kabul etmeye ihtimal ihtimal ihtimal kabul etmiyor. Yalanı ihtimal yoktur. Kur'an Kerim bize mütevatir geldi. Senetle geldi. Bu senet nedir? Biz kimden aldık bunu? Hocalarımızdan aldık. Top Alimlerden aldık. Alimler kimden aldı? Bir önceki hocalardan, bir önceki hocalardan, bir önceki hocalardan kime dayandı? Sahabe-i Sahaba Sahabe-i kiram kimden aldı? Resulullah'tan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimden aldı? Cibril aleyhisselam. Cibril aleyhisselam kimden duydu? Allahu u Teala'da. Gördük mü? Onun için Kur'an içerimde hoca şarttır. Ne şartidir? Hoca Kur'an içinde, evet diyebilirsin. Ben bantan dinlerim bunu, ben e, kitaptan okurum, okuyabilirsin. Ama hoca niye şarttır? Bu silsilenin bereketini almak için. Bu bereket nedir arkadaşlar? Silsilenin bereketi Rabbil Alemin'e kadar uzanıyor. İşte bunun bereketini almak için hocalar şarttır. Bu zincir, bu ümmete kazdır. Bu hadiste de aynası var elhamdülillah. Resulullah'a kader cidiyor. Resulullah'ın hadisi kim nereden gelmiş? Yine Allah-u Teala'dan gelmiş. Cibril'den gelmiş. Yine de Cibril anlamını vermiş Resulullah edebiyetini kurmuştur. Sonuçta o da vahidir. Onun için bu ümmetin özelliğidir senet. Hiçbir ümmette yer üzerinde yoktur. Senet nedir? İşte bu zincirdir. Evet. Bize mütevatir şekilde, kat'i bir şekilde Kur'an-ı Kerim Ondan dolayı kim Kur'an-ı Kerim'i inkar etse bir harf ile çafir olur. Kim Kur'an-ı Kerim'e istihza etse nedir? Çafir olur. Yani alay etse Kur'an-ı Kerim'den. Kim Kur'an-ı Kerim'e hakaret etse çafir olur. Kim Kur'an-ı Kerim'e cüzü bile saygısızlık gösterse çafir olur. Ehl-i sünnet itikadı dört imam buna itima etmiştir. Hele hanefi alimleri bu konuda ifrat etmişler. Hanefi alimi diyor ki Kur'an-ı Kerim'i koydun masanın üzerine, üzerine kalemini koydun, bu çifre götüren alamettir insan. Maalesef biz görüyoruz bazı gözlüğünü koyuyor Kur'an-ı Kerim üzerine, yani tesbih koyuyor. Bu caiz değil arkadaşlar. Alim, hanefi alimler diyor Kur'an-ı Kerim'i koydun, elini de koydun böyle üzerine kafir olursun. Bu ihanettir. Neye? Kur'an destek Kur'an'ı ihanet ediyorsun. Almayacaksın hiçbir zaman. Kur'an-ı Kerim onun için yüce bir kitaptır. Allah'ın kelamıdır. İstikfaf olmaz. Bir tane dedi sana bana o Kur'an-ı Kerim'i ver. Bile teşbih. Bu Kur'an-ı Kerim'i böyle attın onu al dedin onu çafir olursun diyor. Hanefi alimleri bu konuda icma etmişler. Neden? Ama ben de bu konuda Hanefiyim. Neden Hanefiyim? Çünkü şiddet çok önemlidir. Bu konularda taviz yoktur. Allah'ın en saygılı varlığımızdır. Buna saygı göstermeyen nedir? He? Bizim dinimize saygı göstermez. Onun için alimler icma etmişlerdir. Kim Allah ve Resulü'nü söyse, şifretse, ne olur? Çafir olur. Velev ki şakaydan olsa bile. Bunun şakası mı var? Ayette geçtiği gibi. Munafıklar dediler şaka yapıyor. Künne nekudu ve nelabd. Allah'tan ve Resulü'nü den alay ediyorsunuz. Olmaz. Bu bizim dinimizdir. Onun için Kur'an-ı Kerim'le istihza etmek hatta yalan demek Kur'an-ı Kur'an-ı öyle diyor. Halbücü bilirsin. Öyle değil. Çafir olursun. Bu, bu icmaen de birçokunu kad'iyat şif, e, şifa şeyde e, e, e, şifa kitabında El-Şifa bi -huk e bitarif hukukul Mustafa kitabında nakletmiştir. Ümmetin icma'ını bu konuda. Dört mezhebin icma'ını. Ehl-i sünnetin icma'ını. Kur'an en saygılı, en allah Allahu Teala'yı temsil ediyor. Onun için bu bizim neyimizdir? Her şeyimizdir. Onun için kuran içerime saygı gösterilmesi lazım. Onun için elhamdülillah bu ümmette de var. Her zaman evlerde git bak cahil insan olsa bile Namaz kılmıyor bile ama Kur'an-ı Kerim her zaman üstün yere koymuş, saygılı yere koymuştur. Ama bir Kur'an-ı Kerim bir evde ne kadar refteyse, ne kadar beze işlenmiş, beze takılmışsa orası koyulmuşsa, okunmuyorsa da alimler diyorlar onu da anlamı celil amel edilmiyor, anlamı celil ona saygısızlık yapıyoruz. Bugün de buradan da uyarıyorum, bazı insanlar Kur'an-ı Kerim'i ne yapıyorlar? Ayetleri duvarlara asıyorlar, Burada da televizyonda dizi ve şarkı dinliyorlar. Yani gıybet ediyorlar. Yan Kur'an-ı Kerim asmışlar böyle güzel süslü püslü şeyde, saygı diye üste ama burada günah işliyorlar. Yani Allah'ın emrini çeyiniyorlar. Bu nedir? Bu da aynen saygısızlıktır. Allah kurusun bu da yerine göre insanı çifre götürür. Evet. Onun için Allah Subhanehu ve Teala diyor ki Eee Zumar suresinde hemen adlamu mimmen kadebe alallahi ve kadebe bissidqi iz jaehu alaysa fi cehennem matvan lilkafirin Kim Allah'ın Allah'tan geldiğini yalanlasa ve bu doğru işi reddetse inanmasa ne yapar? Cehennemi boyar. Ne diyor ayetin sonunda? Eleyse fî cehenneme lil kafirin. soru işaretiyle soruyor. Çünkü bazı kafirler diyorlar cehennem dolar bize yer kalmaz. Halbuki cehennem ve ma edrake mâ cehennem Allah'a sığınırız cehennem. Cehennem öyle acayip bir şey ki yetmiş bin yetmiş tane şeyi var. Yetmiş bin tane tutanağı var cehennemin. Her tutanaktan da yetmiş bin melek getirir onu çeker kıyamet gününde. Böyle yerinde duramıyor, Burkuluyor Ataştan. Şehikun ve zefir. Necel insan nefes alır, verir, sesi gelir, böyle güldür cehennem. Ne istiyor? İnsanları istiyor. Neden? Çünkü Allah Teala onu yaratan da söz vermiştir. Seni demiş dolduracağım. İnsaniyet oğlu Hazreti Adem'in sülalesinden kıyamata kadar kaç tane cehenneme girer? Binde bir tanesi kurtarır. 999 tanesi cehenneme girer. Ona rağmen iş biter. Kıyamet gününde her şey kapanır. Hesap kapanır. Terazi yok olur. Terazi de rafa kaldırılmaz. Çünkü terazinin işi bitti. Yok olur gider. Kalmaz daha. Çünkü ondan sonra dünya yoktur, hesap yoktur, ebedi. Yen yani ateş var, yen yani saadet yeri cennet var. Cehennem yerinde durmuyor, oynuyor. Vurkulduyor. Melekler gelirler, şikayet ederler. Ya Rabbi neredeyse bu bizde de alacak içeri. Durmuyor yerinde. Rabbil Alemin diğer nedir senin mesela? Diğer ya Rabbi sen bana söz verdin, beni dolduracaksın. Diğer ayette ne diyor? Cehenneme kafirler attıkça helmin min mezid doldun mu? Der helmin min mezid, var mı daha getirin. Çok yer boştur. Ondan sonra Allah Teala adam kalmadı. Odun kalmadı. Hepsi girdi cehenneme. Ne yapacak Rabbil Alemin? Hadiste, sahih hadiste geçtiği gibi Allah Teala ayağını cehennemin içine basar. O zaman cehennem anlar bu haktır. Bitti yani. O zaman diğer tamam ya Rabbi. Mevcudten kanaate, kanaat edeceğim. Ondan sonra Rabil Alemin ayağını çektikten sonra ebedi olarak cehennem o mevcutten yetinir. O da geçinir, kanaate varır. Allah bizi hepimizi bu cehennemden kurusun. Onun için Kur'an-ı Kerim dedik ki Allah'ın kelamıdır. En önemli bu Bizim meselede neydir? Reddedemeyiz onu. Bir ayette وَمَنْ أَضَّمُ مِنْ مِنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَرِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحِي اِلَيْهِ Şey Bazı de diğer bana vahiy geldi. Halbuki ona vahiy gelmemiş. Bunların nedir? İşte yalancı peygamberler var ya çıktı. Resulullah'ın zamanında Musallim'a kezap çıktı. Ondan sonra da çıkanlar oldu. bugüne kadar da çıkıyorlar. Biz peygamber diyorlar, Yok mu? Var. Türkçe de var. <gülüyor> Resulullah'a Musaylim'e asıl da Musaylim'e kezzabın enteresan bir hikayesi var. Beni Hanife Denceliyür ne tarafındadılar bunlar? Doğu tarafında. Medine'nin doğusu şu anda Riyad tarafında bahre ne Neyekun. Bunlar geliyorlar, vefit Müslüman oluyorlar, musellime de geliyor Resulullah yanına. Ama içeri girmiyor. Giremiyor. Cezzaptır. Resulullah diyor, kim kaldı burada sizden gelmedi? Bir tanemiz kaldı, hastadır diyor, bakraktık hayvanlara baksın. Ondan sonra alıyor haberi, gidiyor. Resulullah zamanında da bile iddiadır nübüvveti. Diyor ben de peygamberin Muhammed'e indirdiği de ve nerede iniyor. Ondan sonra mektup yazıyor ya Resul Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Müsellemel Allah'ın Resulü Müsellemeden Allah'ın Resulü Muhammed'e yazıyor. E bu iş çimize böleceğiz bunu diyor. Yarısı sana, yarısı bana. Resulullah da diyor Muhammed Resulullah Allah'ın Resulü Muhammed'den ila Müsellemetil Kezb Mükezzab-ı Mu Ondan sonra Resulullah bu en son dönemdedir. Sonra Resulullah vefat ediyor. Bu dirişmene kaldı. Araplar da irtidad ettikten bir sonra bu da meydan okuyor. Büyük bir savaştan onu öldürüyorlar. Tabi 70 bin tane 70 tane de orada hafız biliyorsunuz e, Yemame Savaşı'nda şehit olurlar. Orada birçok sahabe mübarek sahabe şehit olur. Ama alhamdülillah onu da e, e, öldürürler, müslüman diyor öldürürler. Müslümanın de kim öldürür? Vahşi. Vahşi. Vahşi kimdir Hazret Hamzayı öldüren? Hazret Hamza'nı öldürdü çafiridir. Sonra Müslüman oldu ama içi çizliyor. Ne yapayım diyor? Çok güçlüdür. Şey atmakta. Zır e, mızrak atmakta çok güçlüdür vahşi. Vahşi de nedir? Afrikalıdır. O zaman çöledir. Bilal'in de arkadaşıymış İslam'dan önce. Kişi arkadaş Bilal'den vahşi samimi arkadaş Bilal Müslüman olur, vahşi devam eder. Hatta biliyorsunuz Fatih Mehmet'çe de Müslüman olur. Neyse vahşi Bakar Musallim'e çok zordur. Kalası da var. En sonunda vahşi hedefe çiklenir. Diğer bu madem diyor ben peygamberin bu deccaldır, yalancıdır. Bunu öldürürüm, çifrin başıdır. İnşallah Allah Teala Hamza'yı öldürdüğüm için, bunu öldürdüğüm için belki beni affeder. Halbuki İslamiyet silmiş ondan önce. Ama bak ne kadar, nedir Müslüman samimi olur. Allahu Ekber diye Musallim'e karşısına çıkartıp altında gözküne uğrar dür. vuran da mızrağı közküne on metre kaldırır mızrak onu bir taraf atar. Allahu Ekber çağırır o zaman hemen bütün kafirlerinin kılınçları düşer hemen kaçarlar. Bakarlar peygamberleri öldü. Evet işte bu Ehl-i Sünnet inancıdır. Kur'an-ı Olduğu gibi elimizdeki Kur'an-ı Kerim, Allah'ın indinde, levh-i mahfuzdaki Kur'an-ı Kerim aynadır. Biz de buna aynasına inanıyoruz. Allah bizi Kur'an-ı Kerim'le amel edenlerden ve O'nun hükmüne uyanlardan ve O'nun yoluna davet edenlerden ve O'nun imanı üzerine ölenlerden ve çene kapatmayı bize nesip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.